6. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah hasterâ minel müminîn anfusahum ve envâlehüm bi enne lehum cennet. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar kârlı bir ticaret, ne kadar onurlu bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah râiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere Kemali merhametinden bir yaver-i ekremini gönderdi gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir suretle iade edeceğim. Hem dünya o emanet malınızdır. Tek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makina ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben de ruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız, hem o nazik, kıymetler aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak, hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıbozuğa bedel, adi bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra, o iki adamdan aklı başında olanı dedi, baş üstüne, ben mal iftihar satarım, hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefs-i filavunlaşmış, hodbin Dünya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok dedi. Yok. Padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline kıpta ederdi. Padişahın lütfuna mezhar olmuş. Has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki hem herkes ona acıyor hem de müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pürheves, şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbim Harikim'dir. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, nisanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve din, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaver ekren ekrem ise Resulü Kerim'dir. Ve o ferman-ı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret azimeyi şu aletle ilan ediyor. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْغَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ Allah Müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu? deyip düşünürken birden semavi saday Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap. Emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar. Fani mal beka bulur. Çünkü mu baki olan ''Zat-ı verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları, adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat âlem-i beka'da saadet çiçekleri açarlar ve sümbürlenirler ve âlem-i berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar.'' İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor.'' Üçüncü kar, her ağza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hak'ka satmayıp, belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müziç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlam hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz ve muzur bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki, Fasık adam aklın iz'aç ve tacizinden kurtulmak için galiben ne hoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakiki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet ebediyeye müheyyah eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle, şehvet ve heves-i nefsaniyeye bir tavvat berekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü gözün sani basirene satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz, şu kitabı kebir-i kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zaifayı fatır hakimine satmazsan, belki nefis hesabına miden namına çalıştırsan o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer Rezzat-ı Kerime satsan o zaman dildeki kuvve izaika, rahmeti rahmet ilahi hazinelerinin bir nazır mahiri ve kudret-i samadani yem bir müfettişi i şakir çıkar. İşte ey akıl dikkat et! Meş'un bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak! Adi bir kavvat nerede? Kütübhane-i İlahi'nin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil-i bir, bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i, rahmet nazarı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve ağzaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık. Ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla... Halikin emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir kıyanet edip nefs-i emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar, insan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek alır. Eğer kadir-i zülcelale dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa vicdanı daim azab içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu bozar ya sarhoş veya canavar eder. 5. kâr bütün o azâb ve aletlerin ibareti ve teşvihati ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda Cennet Yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe kârlı ticareti yapmazsan şu mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci kasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci kasaret emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri, en kıymetsiz şeylerde sanferip, nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret. Bütün o kıymetli cihazat insaliyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp, hikmeti ilahiye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret. Ayrıca fakülünle beraber, o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip, zeval ve tirak altında daha imva ve edeceksin. Beşinci hasaret, hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhrevi yelevazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel Hediye-i Rahmaniye'yi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi sapmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları sapmaktan mı kaçıyorlar? Yok, tat ağırı asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiçbir üzüm yoktur. Feraisi i ilahi ise hafiftir, azdır. Allah'a at ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve iznine ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabus etmek zamanına kadar bize emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı.